Çocuk Bahçesi Müzik Heyecan Sirkinde 3. Bölüm Müzik Yazan Annette Blayton uygulayan Vedat Yazıcı. Yöneten Balkan Saran, efekt Metin Mağdıl. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Anlatan Bozkurt Kuruç, Jack Erdal Küçükkömürcü, David Murat Memikoğlu, Maria Işık Şimşek, Tommy Haluk Yüce, Katlandan Murtekin Odabaşı. Lom Münir Caner Üç kardeş Jack, David ve Maria Kasabalarından geçen strykteki Tommy ile tanışırlar Tommy çocuklara mavi göl kıyısında Kamp kuracaklarını söyler Çocuklar babalarına kapalı bir araba buldurarak Sirkin yanında kamp kurmaya karar verirler. Önce yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacakları dostları Brownların çiftliğine giderler. Oradan Sirkin bulunduğu göl kıyısına geçerler. Tommy onları görünce çok sevinir. Tommy'nin yanından hiç ayırmadığı şempanzesi Pongo çeşitli numaralar yaparak çocukları eğlendirir. Çocuklar arasında iyi bir dostluk kurulur. Ne var ki Tommy'nin sirkin baş palyaçosu olan Dan amcasıyla... ...Cambaz Lon çocukların sirk yakınında kamp kurmalarından hoşlanmazlar. Oradan hemen gitmelerini isterler. Tommy bu duruma çok üzülür. Jacques, David ve Maria tekrar Brownların çiftliğine uğrayıp... ...yiyecek bir şeyler aldıktan sonra göl kıyısında bulunan tipiye çıkıp kamp kurarlar. Sonra da bir şeyler yiyip uyurlar. Ertesi sabah gölde... ...sirkte uzaktan çok güzel görünmektedir. Burası çok güzel bir yer çocuklar. Erken kalkmakta ne güzel. Gökyüzünün doğrulama bakın. Ne kadar da mavi. Hı hı. Bakın, bakın bir de su kaynağı var burada. İçme suyumuz hazır desene. Hem içeriz hem de kullanırız. Buz gibi de soğuk. O göde, epeyce uzaktayız ama olsun. Tommy'yi merak ediyorum, ne yapıyordur acaba? Çok şanssız bir çocuk. Kötü bir amcası var. İnsanın amcası olsun da böyle kötü davransın ha. Bir türlü aklım almıyor. Kaplan'dan bir de cambazlom. Birbirlerine ne kadar da çok yakışıyorlar? Belki de Tom'inin amcası değil. Ne olursa olsun, Tom'inin işi zor onların yanında. Acaba dürbünle baksak Tommy'yi görebilir miyiz? Hiç sanmam. Ama bir deneyelim bakalım. David, dürbünü getiriver hadi. Peki. Getirdim işte. Heh, sağ ol. Hmm, Peki görünmüyor Ben de bakayım abi. Amcasına bende. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aa, gölde bir kayık var. İçinde de. Evet, bizim Tommy buraya doğru geliyor. Kıyıya mı yanaşacak yani? Öyle sanıyorum. Kıyıya yanaşırsa buraya tepeye çıkması kolay olur. İyi ama amcasından korkmadan nasıl geliyor? Belki amcası kasabaya e gitmişti. Şu dürbünle bir de ben bakayım. Ne? Hmm, al bakalım bak. Kayığı nereden buldun Tommy? Amcamın kayığı. Her yıl yanımızda getiririz. Amcam olmadığı zamanlar gölde gezintiye çıkar yorgunluğumu unuturum. Amcan kasabaya mı gitti? Öyle sanıyorum. Cambazoğlu'la çıktılar. Son günlerde birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Diğerlere gidip geliyorlar ama ne yaptıklarını bilmiyorum. Bizi ayrıldıktan sonra neler yaptın Tommy? Çok kötü bir gün geçirdim. Amcam belki yüz kez sizinle arkadaşlık yapmamı... ...yasakladığını söyledi. Eğer sizinle konuştuğumu görürse beni kırbaçlayacakmış. Yine de korkmadan bizi görmeye geldin. Ne kötü insanmış bu senin amcan Tommy. Gene de bizleri görmek için... ...her şeyi göze almışsın. Sağ ol Tommy. Yalnız bu yüzden başın derde girsin istemem. Üzülme Jack. Ben amcamın bu gibi davranışlarına alıştım artık. Çok güzel sandviçler hazırladın. <gülüyor> Maria çok iyisin. Erkenden çıktım sirkten. Amcamla don gider gitmez. Beni boş bırakmamak için bir sürü de iş söyledi bana ama... <gülüyor> ...dönüşte yaparım artık. Hiç insanın amcası böyle davranır mı? Haklısın davranmaz. Dan amcamın iyi bir insan olmadığını biliyorum. Ben babamın yerini alacak... ...kendisiyle gururlanabileceğim bir amcam olsun isterdim. Ama ne yapayım ki annemle babam ölmeden önce... <gülüyor> Sandviçleri getirdim. Yaşam Maria ya, öyle çıktım ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Maria ee, Sonra Tommy <gülüyor> Ne diyordum ha, Annemle babam ölmeden önce beni ona emanet etmişler Bir miktarda para bırakmışlar Ama Dan amca bana bu paradan hiç söz etmedi hmm, Peki sen nereden öğrendin bütün bunları Sirkle temizlikçi olarak çalışan Yaşlı bir kadından Babam çok iyi bir palyaçoymuş Zaten bizim aileden her zaman bir palyaço çıkmıştır Ama ben biraz daha büyüyünce bu geleneği değiştireceğim Peki ne yapacaksın Atlara bakmama izin verecekleri başka bir sirke gideceğim sizin silikte atlara bakmana izin vermiyorlar mı? Hayır, Rossi karşı çıkıyor Rossi mi? O da kim? Atların eğiticisi Atların bir eğiticisi olduğuna göre ikinci bir eğiticiye ihtiyaç duymuyorlar Papi neden alıyor acaba? Aa, buraya doğru gelenler var oh, oh. Be, be, Ben ne yapacağım şimdi amcam? Daha amcam Şş, Korkma Tommy korkma Öldürür beni öldürür Saklayayım da. Demek yeni yeriniz burası Tommy Tommy Saklanmaya çalışma gördüm seni Amca ne olur bağışla Bir daha inan ki Üzme kendini hadi Sözümü dinlememene çok kızdım ama Neyse sen daha hiçbir şeyi aklı bir çocuksun Çok da akıllı değilsin Şey amca sağ ol aptal diyor da Yeni yerlerini beğendin mi Lon Pek beğenmedim hmm. Bence tepenin eteğine inseler daha iyi olur <gülüyor> <gülüyor> Bence de öyle Hadi bakalım toplayın eşyalarınızı da Gölün kıyısına in. Bizden ne istediğinizi anlayamıyorum Sirkin yanından uzaklaşmamızı istediniz Uzaklaştık buraya geldik Şimdi de buradan gitmemizi söylüyorsunuz Ama artık sizi dinleyecek değiliz Şuna bak Yaklaşma Susturun şu köpeği Susturun yoksa Sus, Sus. Susar mısın lütfen Köpeğiniz çok tehlikeli ama Bakıyorum sizin sözünüzü de dinliyor Pafi biz ne dersek onu yapar Parçalar <gülüyor> Bak sen <gülüyor> elikanlı, Sen aklı başında bir çocuğa benziyorsun Tepenin eteğine inerseniz sizin için daha iyi olur Gölde yüzmek için in aşağı çık tepeye <gülüyor> Akıllı işimi bu Bizim ne yapacağımız sizi neden ilgilendiriyor? Evet karışma sen Evet ne diyorsun Ben bu tepeyi çok sevdim Hiçbir yere gitmem Eğer sözümü dinlerseniz Tomi ile arkadaşlık etmenize de izin veririm Sonra Tommy size sirkide gezdirir Saim amca <gülüyor> tabii, tabii söz veriyorum. E hadi bakalım kararınız ne şimdi? Düşüneceğiz Baydan. Bunlar güzellikten anlamayacaklardan. Sen karışma. Akşama kadar kararınızı verin. Yani size akşama kadar süre tanıyorum. Ondan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz. Gidelim, gidiyoruz. Hadi Tommy. Şey amca, arkadaşlarımla konuşmama izin verdiğinize göre biraz daha kalabilir miyim? Kal. Yalnız arkadaşlarının kafasına soktu ...tepenin eteğine insinler. Sirke dönünce amcan sana... ...hiçbir şey yapmaz değil mi Tommy? Eğer sözünü dinlersem yapmaz sanırım. İyi ama neden bizi... ...buradan uzaklaştırmak istiyor? Nedenini anlasam... Buradan ayrılmayacağız Tommy. Bu kez amcanı dinlemeyeceğiz. O zaman da görüşmemize izin vermez. Sirke de Haklısın, Haklısın ama... Amcanlar Lon'un ne yapmak istediklerini anlarız o zaman Doğrusu bunu ben de çok merak ediyorum Siz bilirsiniz çocuklar nasıl isterseniz öyle yapın Bu konuda sizi etkilemeyeceğim Yalnız görüşmemiz biraz zor olacak Bir de amcanla başın derde girdi mi diye merak edeceğiz seni Eğer başım sıkışırsa kamptan size işaret veririm e, Dürbününüz var değil mi? Evet Kırmızı bir bez sallarım Amcamla Lon'un olmadığı zamanlar buraya gelirim İyi ama eğer başın dertteyse ne yapacağız? Hiçbir şey Yalnızca ortalarda görünmeyin, sirkin yanına sokulmayın yeter. Böylece benim de gelemeyeceğimi anlarsınız. Seni çok merak edeceğiz Tommy. Yok, benim için kendinizi üzmeyin. Ben her şeye alıştım artık. Çirkin'de adlı sürekli oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak umuduyla.